Vâkıa suresi, Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El Vâkıa adı ilk ayetten alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o gerçek olan kıyamet gerçekleşince, neler olacak neler? Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. O kimini alçaltır, kimini yüceltir ve fe kânet Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadağın edip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman, ve kuntum sizler de, Üç sınıfa ayrılırsınız. ashab yemin ki, ne ashab yemin, ne mutludur onlar. Ashab-ı şimal ki, ne ashab-ı şimal, ne bedbahttır şimal ne onlar. İmanda, fazilette öncüler ki, ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. <gülüyor> i̇şte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. Tulletun minel qalilun önceki ümmeklerden, biraz da sonrakilerden. Alâ <gülüyor> sürurim Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. Yatûfu aleyhim Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler. Sarhoş da olmazlar. <gülüyor> Bir de tercih edecekleri meyveler. وَلَحْمِ Canlarının istediği kuş etleri. وَحُورٌ ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler. <gülüyor> Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükafat olarak verilecek. <gülüyor> Onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler. İllâ qîlen selâmen selâmâ. İşittikleri söz hep selam selam sesleridir. Ve ashabul yeminimâ ashabul yemin. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin ne mutludur onlar. yemin ki ne ashab yemin ne mutludur onlar. Tizdirim mahtudun ve talhunun muzdur <gülüyor> Dalbastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular. Ve <gülüyor> ve Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıklar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Ashab-ı şimal ki ne ashab şimal ne bedbahttır onlar. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda. Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar. Çünkü onlar, dünyadayken, refah içinde şımarırlardı. O, en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. وَكَانُوا يَقُولُونَ وَكُنَّا تُرَابًا <الْأَوَّلُونَ> Ve derlerdi ki, Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı? قُلْ <gül> öncekilerde, sonrakilerde, belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız. ثُمَّ إِنَّكُمْ اَيُّهَا Sonra siz, ey yoldan sapanlar, ve hak dini yalan sayanlar, من من Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek, فَمَارِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونِ Karınlarınızı onunla dolduracak, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِينَ Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet. Sizi yaratan biziz. Hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi, onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? <gülüyor> Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip, yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi, Bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz. Artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ İktiğiniz tohuma baksanıza, siz mi onu yetiştiriyorsunuz, biz mi? لَوْ نَشَاءُ Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz. اِنَّا <gülüyor> لَمُغْرَمُونَ Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti. <gülüyor> Hatta doğrusu, biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz. <gülüyor> Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz? Onu buluttan, siz mi indirdiniz? yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? أَفَرَأَيْتُمُ Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık. فَسَبِّحْ Öyleyse ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ Hayır, vakit vakit Kur'an'a yemin ederim ki وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ Eğer anlarsanız, bu gerçekten büyük bir yemindir. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta levh-i mahfuzdadır. La yemessuhu illal Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Tenzilum Rabbil alemin. Rabbül alemin tarafından indirilmiştir. أَفَبِ <gülüyor> Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? <gülüyor> bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? <gülüyor> Haydi görelim sizi can boğaza geldiğinde o vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa... In i̇ddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize... فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ Eğer asabı asab ı yeminden ise selam sana ashab-ı yeminden denilecek. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الظَّالِّينِ فَنُزُلٌ مِّنْ حَم۪يمِ وَتَصْلِيَتُ jahim. Ama eğer Dini yalan sayan sapıklardan ise, onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. <gülüyor> i̇şte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde Ulu Rabbinin ismini tenzih et.